Teneke peyniri koymuşlar önlerine. Helaldir diye Brezilya'daki bir dernekten belge almışlar. Bu dernek, Brezilya'daki dernek, yani Müslümanlara ait bir dernek değil. Hristiyanlığa mı çalışıyor, neye çalışıyor? Tabi bu 2000 dolar, 3000 dolar ne kadar para veriyorsan, veriyorsun. Ya ciddi ya da gayri ciddi bir laboratuvar belgesi veriyor sana. Ve helaldir buydu. Yahu, biz Ulu Orta bir müftünün fetvasıyla bile bir şeyi helaldir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 Bunlar için ayrıca bir fıkıh bilgisi gerekiyor. Demiştik ki özür sahibi Müslüman her namaz vakti için bir abdest alır. Başka yapacağı hiçbir şey yoktur. Bilhassa ay başından sonraki istihaza kanında bir kere abdest alır her namaz için. Öğlen ezan okununca bir abdest, kindi ezan okununca bir abdest. O arada normal